Ebu Bekir'in Sıddık canlı misal bir gün yalvarıyor. Elini açmış arşa, boynunu bükmüş kıbleye dönük Resul-i buzurunda huzurunda böyle dua ediyor. Ya Rabbi benim vücudumu öyle genişlet ki cehennemi benim vücudum doldursun. içine düşen bir tek insan, bir tek insan ve Müslüman kalmasın, yanmasın diyorum Allah'ım diyor. Ebu Bekir'in Sıddık. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar ve bakınız sıd hayatına eserler ve kitaplara bakınız böyle diyor cesedimi o kadar büyük ki Allah'ım cehennemin her tarafını benim cesedim doldursun ben her tarafı doldurayım da ateşte yanan bir tek ümmeti Muhammed kalmasın Allah'ım diyor Bediüzzaman <gülüyor> ah Bediüzzaman'ım ah ah koca üstad ah ya. Dünya ne günler görüyor. Gel de gör. <gülüyor> Bediüzzaman öyle diyor muhterem Müslümanlar. Eğer benim ateşte kalmamla ümmeti Muhammed cennete girecekse Allah'ım şahit ol ben ebedi kalmaya razıyım diyor. Bu da Bediüzzaman'ın muhterem Müslümanları. Demek ki Bediüzzaman'la Sıddık-ı Ekber arasında geçen bütün erbab-ı kemal sehavetün ners kendilerini İslam ve Allah yolunda feda etmekte zerre kadar terebdül etmemişler. Bir, sehavetün nefs. İkincisi, selametü sadir. Allah! Öyle bir kalbe sahip ki, ibadullah'tan hiçbir kula karşı gönlünde kötü niyeti yok. Herkes için iyi düşünüyor. Bak bakayım o elindeki kitaba, o tasavvufi, ahlaki, imani, İslami kitaba, bak bakayım oraya ne diyor? kendinden yaşlı birini görürse bu zat daha yaşlı Allah'a daha çok istiğfar etti benden Allah'a daha yakın ben ondan daha günahkar. Kendinden yaşlı daha küçüğünü görürse e, bunun yaşı benden daha küçük benim yaşım daha fazla olduğu için daha çok günah işledim bu benden daha hayırlı. Kendinden daha alim bir kimse görürse e bu zat alimdir, günah bile işlese sabunu yanında, yıkanır temizlenir, sabunu suyu yanında bu zatın. İlim adamı için, onun için büyüklerden bir zatın sözü, ilim adamının aleyhinde söylemeyin, onun yıkanma imkanı kolaydır. Çünkü bilgisi vardır, Allah'a çabuk döner diyor. Cenab-ı Hak gidip de bir daha dönmeyenlerden etmesin muhterem Müslümanlar. Tabii kötüsü çok korkun, çünkü zelletül alim, zelletül alem denilmiş. Alimin ayağı kaydı mı halkın ayağı kayar gider. Onun için kara cübbeli kalbi küfürle dolu ağzı ilim yapan kimseler Peygamber Efendimiz buyuruyorlar Kafirlerden korkmam bu tiplerden korkarım ümmetim üzerine diyor Allah'ın Resulü. Münafıkun Ali ül lisan, facirun alim-ül Sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar siz kalbinizi şimdi sadrenizi yoklayın. Ümmeti Muhammed'den hiçbir kimseye karşı gönlümüzde kötü bir niyet bulunmasın ve la tecalti kulubina gillen hafızcığım öyle mi lillezine amenu rabbena inneke rahim. katiyen gillimiş olmayacak selamet sadır çemen kesiyorum ezanımızı okundun mu senin evet efendim üçüncüsü el rahmetü lil halk karıncadan file bir kassa insanoğluna azami merhamet sahibi olmak ebdalin üçüncü ahlakı her keşe karşı merhamet sahibi olmak. Çünkü men yerham yurham ve men la yerham la yürham. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Mahlukat tarafından, halk tarafından da merhamet olunur. Merhamet etmeyen taş kalpli insanlara Allah da merhamet etmez, kullar da merhamet etmez. Onun için merhametli rahim insan olmak ne kadar mühim muhterem Müslümanlar. Bütün mahlukat-ı karşı, evet. Ya Abdullah, Abdullah ibn Masud öyle diyor. Ya Abdullah, Tuvalete İnkünta Rahimen Liberiyeti Liberiyatilah, İnkünta Raufen Liberiyatilah. Ya Abdullah, Allah'ın bütün mahluluklarına merhametli olursan ne mutlu? Allah'ın bütün canlarına karşı rauf şefkatli davranırsan ne mutlu? Abdullah ibn Masud dönüyor. Ya Rasulallah. Vallahi bir suyun içerisinde giden karıncayı görsem çöple hemen durur onu çıkarırım. Mahlukat-ı ilahiye karşı bu kadar merhametle doluyum demek istiyor. Muhterem Müslümanlar, Errahimun yerhamuhumur Rahmanu yawmul kıyamet. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Ey insanlar, arz üzerinde olanlara merhamet ediniz. Zira zira siz arz üzerinde olanlara merhamet ederseniz Rahman olan Allah ve bütün ehli sema da size rahmetle muamele ederler. Abdal'in dördüncü ahlakı, muhterem Müslümanlar bugün yine ilk fıkrada kaldık. Ayy kalan kısmına geçemedik. Gelecek Cuma dersimizde inşallah kalan kısmına geçeceğiz. Emri bil marufi, nehyanil münker <gülüyor> bahsi. Dördüncü bu, bu muhterem Müslümanlar. ve nasihatü lil müslimin. Kıymetli kardeşlerim, ebdalin büyük velilerin, kamil insanların dört ahlakından dördüncüsü, Karşısına gelen her mümine Hayrı tavsiye etmek sabrı tavsiye etmek Nasihat etmek Hakkı tavsiye etmek Muhterem müminler Köşe başında Yol kenarında Ağaç gölgesinde Veya mağaranın kapısında Veya çarşıda veya yolda Veya nerede olursa olsun Bir kardeşinle bir otobüste bir dolmuşta Bir sohbette efendim Herhangi bir yerde görüştüğüm Daima hayrı tavsiye etmek müminin ebdalin ahlakıdır. Daima hakkı tavsiye etmek, daima iman ve aşkı tavsiye etmek, daima en doğruyu, en güzeli tavsiye etmek. Sahabe birleştiler mi ayrılırken vel asrı okurlardı. Müslümanlar, sahabe bir mecliste birleştiler mi? İki üç arkadaş hasbuhal ettiler mi? Ayrılırken estaizu billah vel asr. İnnel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil haklı, ve tevasav sabr okurlar. Sadakallahul der. Ondan sonra dağılırlardı. Kısaca mana veriyorum. Vel asl asla kasem ederim ki innel insane lefi husur. Allah böyle buyuruyor. İnsan cinsi, insan nevi husrandadır, helaktedir, felakettedir, ziyandadır. Ancak müstesna olanlar İlla Ladin ve âmilu İman edip güzel güzel ameller işleyenler sonra ve tavasobil hakkı ve tavasobil hakkı tavsiye ederler, Sabrı tavsiye ederler Muterlemler. Dinlediniz değil mi? Bütün hem cinsimize, bütün kardeşlerimize iman ve salih amelden sonra hakkı tavsiye edeceğiz. Ya. Ama hocam beyimizin keyfi öyle demiyor, onun keyfi nedir yapacakmışsın? Eyvallah yapmayız! Müslümanlar, beyimizin keyfi kendine göre hoca istiyor, kendine göre söz ve lahırt istiyor, kendine göre sohbet istiyor, kelam istiyor. Eyvallah bin kıyamet kopsa yapmayız ve yapmayacağız! Allah'ın Kur'an'ında buyurduğu ne ise, Hz. Rasul'ün getirdiği ne ise, Ashab-ı Kiramın ışık tuttuğu hakikat ve gerçekler ne ise, biz Osmanlıyız. Osmanlı Sultanımızın, Sultanlarımızın, büyüklerimizin, dedelerimizin gösterdiği ne ise, onların üzerinde mutale yürüteceğiz, hakkı ve sabrı tavsiye ederek öleceğiz. İnşallahu Teala. Ala Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahada. Aşhedu Allâh İla. İllallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü Kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi Mübarekesiyle Mevla cümlemize Çene nasip ve mukadder eyleye Hakkı hak bilip hakka ıttıba Batılı batıl bilip Batıldan iştinab eyleyen zümreyi Salihine Mevla ilhak eyleye Dertlilere deva Hastalara şifa Borçlulara edalar nasip Ve mukadder eyleye Cümlemize ve bütün inanmış kullarına cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet ve Selamun alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.